إلا تناصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الَّذِينَ كفروا في ان يسلموا مع في الغار يقول ي صاحبي لا تحزن من الله معنا تنزل الله سكينه عليه ايده بجنود لم ترها رجعوا كلمه الذين كفروا السفلاء كلمة الله العليا فالله عزيز حكيم الله العظيم العظيم الحمد العالمين As-Sagfirullahal hayyel qayyum, hassan tukum bil hayyel qayyum illezi la mut ebeda ve defa'tu ankumu s bila bilah havla ve la uvete illa billahi l-Aliyil-Azim. Bizleri tekrar kavuşturduğu için Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun.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 Celleşânihu Celleşânihûn yaptıkları, yapacaklarını da, aldıkları kararları, bundan sonra alacakları kararları da şimdiden Allah biliyor. Hepsinin karşılığını da hazırlanmış, kurmuştur. فَاَجْمَكَرُوْمَكْرَوْمْ <gülüyor> وَاَيْمَكْرُهُمْ Hilelerin karşılığı Allah'ın yanındadır Celle Celaluhu. اَنَّوْمْ يَكِيدُونَكَ وَاَكِيدُوا كَيْدًا Onlar hile yapıyor, ben de karşılığını kuruyorum Allah buyuruyor. Rabbimiz gabil değildir, haşa. Rabbimiz alimdir, habirdir.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 razı olduğu şekilde kavuşmaktır. Onun için Müslümanlar sabredelim, takva üzere hareket edelim, görelim Mevla eyler, neylerse güzel eyler. Hakşerleri hayr eyler, zannetmeki hayr eyler. Arifanı seyreyle. Görelim Mevla eyler, neylerse güzel Şer gibi gözüken şeylerin arkasından hayır çıkar inşallah. <Gülüyor> Bazı kere işte Hızır aleyhisselamla ile Musa Aleyhisselam'ın hadisesinde olduğu gibi geminin tahtasını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 ...para da almadılar, sen şimdi bunlara mükafat olarak bir de gemilerini mi deliyorsan? <gülüyor> dedi ki sana demedin mi bana bir şey sormayacaksın? Tamam, tövbe de destavrullah, sormamış olayım dedi. Ama burada de bakıyor ki geminin tahtası kırılmış ama içeride de su girmiyor. Onu görünce dedi ki varmış bir şey. Biraz geri gittiler, kontrol, durdurdular. Ne var bakalım bu gemi nasıl? Bir de baktılar... ...ha bu çürük, tahtası da kopuk. Hadi gidin dediler. Yani bir tahta, bir gemiyi...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 ben dese muhtaç değilim Allah buyuruyor. <gülüyor> Fakat ne sonraullah Allah, ben Habibime yardım ettim. Ne vakit yardım etti? <gülüyor> ne zaman kafirler onu Mekke'den çıkarttılar? Faniye 2'nin ikinin ikincisi olduğu halde. İki kişi kim? Biri Ebubekir Sıddı, biri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İkinin ikincisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Tabi çık, çıkarttılar derken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 Şeytan dedi ki bu delikanlının kafası çok çalışıyor dedi. Fikir bununkidir dir dedi. Görüşler birleşti ve bunun üzerine Resulullah Efendimizi öldürme kararı alındı. Mevla Celaliyet'ten Hazretleri bunu beyan ederken istiğfurullah ve yemkurubikalzinekferu <Sessizlik> liyuzbituka ev yaqtuluka ev yukhrijuk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 Kim buna bu haberi Baklar Hepsi birbirinden gavur yahut edilir. Birbirine güveniyoruz. Buna kim bir şey söylerse? Sonra birisi dedi ki ben size bu kadar söylüyorum da dinlemiyorsunuz. Çok sesli konuşuyorsunuz. Bunun Allah'ı duyuyor buna haber verir Bir sükut konuştuğunuz yok. <gülüyor> Manyağın biri de <değil> <gülüyor> bu. İster gizli konuşun ister bas bas bağırın. Ba isterseniz değil konuşmayın işaret yapın. <gülüyor> i̇sterseniz hiç işaret yapmayın kalbinizden düşünün. İnne o Ali'mın bir daha üstüdür göğsünüze geleni biliyorum kalbinizden geçeni biliyorum hele ay <gülüyor> alim falak yaradan bilmez mi? Övallatu İbruk Abiir. Bunlar hangi Allah Allah baş edeceklerini zannediyorlar ya? Celle Şahin Celle Celal. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmaya o gece.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 hazda Ali yerine yatırdı tam çıkacak dışarıda yüz kişi o vakit toplanmış idi. <gülüyor> Eline bir avuç toprak aldı. Hadi bilen mi şeytanın. Bismillahirrahmanirrahim. Ya la kadar. <gülüyor> ve canlann beyne ve min halbeym setten fe la Onların önlerine bir set şey çektik, arkalarına bir set şey çektik.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 Efendim sonrasında onların arasından süzüldü... ...çıktı gitti. Sonra... Mevla yine... ...birisini yolluyor... ...ne bekliyorsunuz diyor... ...Muhammed'i bekliyoruz sonrasında... ...çok bulursunuz dedi... ...sizin yanınızdan çıktı gitti dedi... ...hebirinin kafasına da bir, bir, bir kum serpti dedi... ...nasıl yahut ettiler... hep çok kafasında biraz kum var... Ya. Dediler bu nasıl olur ya? İçeri, içerideki kim? Girdiler Hazreti Ali Efendimizin yanına Muhammed nerededir? Bilmiyorum nereye gitti. Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın emriyle Ebu Bekir Sıddık'ın evine gitmiş. Gitti Ebu Bekir Sıddık'ın evine ulaştı. Dedi ki hicret izni bana verildi. Ya Resulallah bana da müsaade et de senden geleyim dedi. Ebu Bekir Sıddık izin istedi. Sohbet izni yani beraberlik izni istedi. Efendimiz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 Toplar, tanklar, füzeler kurtaramayacak yerde bir örümcek ne yapıyor? Kurtarıyor. <gülüyor> Mevla'nın izniyle. Onun için Mambu Seyri, Kaside-i Bürdesine öyle diyor. Vanül Hamam ve zannül ankebu teala hayril beriyeti lem tensüt ve lem tehumin. Örümceğin ve güvercinin Resulullah'ın üzerine do dokumadığını ve yutlamadığını zannettiler. Geldiler, mağara ağzına kadar geldiler Ebu Cehil adamlar.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 Ve ledi ya beni hak Peygamber yollayan Allah'a yemin ederim ki sana eden seni sevmeyen 70 Peygamber kadar ibadet yapsa cennete giremeyecektir. Ebu Bekir Sıddık sıttık buradı teala. Efendimiz ona öyle buyur. Ya babekir ümmetimden ilk cennete sen gireceksin. Ya babekir Allah mahşer günü bütün kullarına tecelli edecek sana özel tecelli edecek. İşte.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 sütlerine kadar götürüyor. 3. gecenin sabahı ne anlaşmıştılar? Adamlar iki deveyi getirecek diye. Hakikaten iki deve bekliyor. Samahale'in indiler, bindiler Medine tarafına yollandılar. Amir ibnü Füeyre de Ebubekir'in arkasına oturdu ve Mekke'den çıkarlarken Allah şu ayeti vahyet. Estağfirullah. Rabbim, dün içime girdi, bugün dışarıma girdi. Dün bir şekilde bugün dışarıma girdi. Dün içime girdi, bugün dışarıma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 O yaklaşıyor ya uzaktan Yaklaşırken başladım. Devesinin bineğinin atının Dizleri patma Dizine kadar başladı Ya Muhammed el dedi Tamam dedi bırakacağım sizin peşinizi Sen beni bırak ben de sizi bırakacağım atlı kıyet Toprak sal onu dedi Toprak saldı Biraz durdu dur Ya bu yüz deveyi bu da nerede bulacağız Bir daha deneyelim dedi <gülüyor> Yedi kere söz verdi sözünü bozdu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 ...yollara tutmuşlar, veda tebesi ki en yüksekte Medineye gelen yoldan onun üzerinden... ...efendim, geleni görecekler, ağaçlara çıkmışlar, bütün karı, kuru, çoluk, çocuk... ...efendimizin hasretiyle yanıyorlar. Ne zaman hazırsızlıkla ilgili gördüler, işte meşhur... ...tala'l-bedru aleyna min seniyyatil veda ve cebeşşşükrü aleyna ma dea'lillahi da'a... ...veda tebesinden üzerimize dolunay doğdu. Ya Resulullah parladı ay gibi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a dua eden yalvardıkça bize şükretmek vacip oldu dediler bu şiir okudular eyyuhel meb'ûûdû fînâ cî'te bil emril Muta ey bize gönderilen öyle bir din getirdin ki mutlaka ona itaat edilecektir cî'te şerrâftel medine merhaben ya hayrânâ geldin medîneye şeref verdin ey davetçilerin en hayırlısı dediler hakikaten kucak açtılar ensar işte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 Ebu Talip de çıktı Ebrehe'ye. Dedi ki: "Yahu bu ben, bunlar benim develerimdir. Bunlar bana ya adet, hacca yere bunları kaspetme." Ebrehe dedi ona ki: "Ben senin haline şaşarım." dedi. "Ben senin ve atalarının şerefi olan Kâbe'yi yıkmaya geldim. Sen Kabe için bana şefaat etmiyorsun da develerini istiyorsun." Dedi. "Yani sana yakışan nedir? Mekke'nin uluslususun. Bu Kâbe'dir, Allah'ın evidir. Yapma buna dokunma." diyecekken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 Estağfurullah, <Sessizlik> elem tera, keyfe <Sessizlik> feala rabbuke bi ashabil fiil Görmedi senin Rabbin fil ordusuna ne yaptı? Elem me kaydun fi tadlil <Sessizlik> Onların hilesini nasıl boşa çıkarttı? Ve ersene aleyhim tayran ebabil Onların üzerine nasıl ebabil kuşlarını yolladı? Ebabil kuşları Termiğim onlara atıyor bir hicar edin bir taş Min siccil Yani mercimekten büyük nohuttan küçük şöyle Kakasını almış ama cehennem ateşinde pişmiş Kıpkızıl taş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 duasını okuyalım şimdi saldırılar arttığına göre, yardımlar da ona göre artar mı inşallah, i̇nşallah. Bağışlarda da ona göre artar inşallah ve bu borçlar ödenir inşallah ben orada kendime ev yapmaya kalkmadım benim göye orada villa, evim varmış, villam varmış Bunlar, bir tane evim var beş senedir ne damı var ne çatısı var, temirleri çürüdü yapamadım bir gece kondu gibi bir yerimiz var o da damı yok ...savanı yok, birşeysi yok, beş senedi çürüyor. Onu bile yapamadım. Niçin? Dedik evvela külliye yapalım. Mevla görüyor, giden de görüyor orada. Her şey meydanda ama... ...bunlar tabi ...attılar, tuttular. Evet. Allahu Teala Hazretleri... ...hayırla ıslah eylesin diyoruz. Evet. Ne diyelim? Hakikatleri... ...öğretsin Fazbu Kerem'iyle ümmete, bütün Müslümanları... ...hakikatlerden haberdar eylesin.